Radyo tiyatrosu Av Masalı Yazan Zehra Başar Yöneten Metin Çoban Yapımcı Kıvanç Nalça Efektör Korkmaz Çakar <Gülüyor>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 Uyandırsaydın ya Canım Bir daha uyuyabilecek misin bakalım Bizim yaşlarımızda uyku kaçtı mı Bir daha yakalanmıyor ya. Olsun gene de uyandırsaydın Haftalardır hastaneden dönmeni bekliyordum ben e Döndük işte biz de. <gülüyor> Kahvaltı hazır topala kendine Peki peki kalkıyorum hemen Hemen kalkıyorum <gülüyor> Ay, Bizim kızdan mektup var mı Ay, Yok yok postacı hiç uğramadı Fatma Eskiden arada sırada da olsa Yazardı bir yeni yıl kartı yollasaydı bari. Aa yeni yıla daha iki gün var belki gelir. Nasılsın? İyileştin mi? İçinin sıkıntısı geçti mi? Canım nasıl geçsin? Aklımda gezinip duran o mesele varken nasıl geçsin? Aman. Merak bu yıllardır beynimin içini uyuyor bu. Uh, unutmanın bir ilacı olsa da sana verseler. Unutmak isteyen kim? Kocamın ölüm sırrı ortaya çıkmadan değil unutmak... Ölmek bile istemiyorum anladın mı? Aman Fatma, hastaneye giderken de aynıydın, döndün gene aynı şeyleri söylüyorsun. Boşuna gidiyorsun sen. Aman neden başını olsunmuş Kafan biraz sakinleşiyor. Hem değişiklik de oluyor. Gene bir sürü insan tanıdım. Eskilerden yok muydu? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Ya hiç çıkmadan orada yaşayanlar aa, var biliyor aa. musun? <gülüyor>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 Neredeyse bir ömür geçti üzerinde? Kapat diyor bana. Kocam Ali Rıza'yı kim öldürdü? Neden öldürdü? Of. Hala bilmiyorum. Eniştenin anısına saygı duy biraz. Bağırma sana Fatma. Ben seni düşünerek söylüyorum. Şüphelerimizi yıllardır konuşup durmadık mı seninle? Konuştuk da ne oldu peki yıllardır durmuşuz. Biz sonuca varabildik mi?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 Hatırlıyorum elbette. Köyün av tutkunu beş erkeğinin beşi de ormandaydı o gün. O uğursuz geyik avında. <Gülüyor> Yürümek Muhtarın canını sıkma Faruk Hadi girelim ormana Hüseyin bizi takip et Domduğumlarım çizmelerim su alıyor Böyle bir havada hangisi su almaz Ben çıkarken Mermin çay yapıyordu Şimdi evde sobanın başında olmak vardı İşte yeni olduğum belli Hacı aklı evde olmaz Faruk Sizin kadar tecrübeli avcı olmadığım doğru ama Yağmur fırtına demeden İst peşinde koşacaksın İşin zevki burada Kar yağışı artıyor. Dikkat edelim de birbirimizi kaybetmeyelim. Hayır Muhtar ortada yok. Muhtara bir şey olmaz. Yılların avcısı. Ormanın içini avcı gibi bilir. Geyik izi! Geyik izi! Muhtarın sesi. O tarafa gidelim. Hüseyin! Geliyor musun? Bu kadar arkada kalma. Geliyorum! geliyorum. Başım siz gidin! Ne berbat bir be adamım. Be. Göz gözü görmüyor. Muhtar!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 Kocam gey avında muhtarın yanında duruyormuş. Eee? Muhtar kocamın kimi öldürdüğünü biliyordur dedim. Ölmeden önce Mele'ye her şeyi anlatmıştır dedim. E doktorlar ne dedi? E ne desinler? Sizin oralarda başka bilen yok mu dediler. Bunca yıl öğrenemedin mi diye de söylediler. Aa peki sen ne cevap verdin? Bilseler de bana söylemiyorlar aa. dedim. Yeni yıl tatil için gelecekmiş Melek. İzin verin de erken çıkayım dedim. Mutlaka öğreneceksin değil mi?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 Neden ona sormadın? E, Bilse de söylemez herhalde. Kim söylüyor ki? Baksana herkes sözleşmiş gibi. Hmm, belki sen bile. Yılbaşına az kaldı. O zaman Melek bir iki güne kadar gelir. Her şey öğrenilir. Onu istasyonda bekleyeceğim. Zaten ormanda, tren yollarında gezmekten eve pek uğradığın yoktu ya. Demek ki gene gideceksin. Gideceğim tabi. Tabi gideceğim. Yıllardır beklediğim bu. Trende inecek birinin sırrı çözmesini bekliyorum. Oralarda vakit geçiyorum diye hep kızdın sen bunu ama işte beklediğim geliyor Nermin. Bak boşuna değilmiş. İstasyonda beklediklerim. Of. Nereye koydum bilmem ki. Ay Allah, burada da yok. Ah, çekmecelerde de yok. Ne arıyorsun Fatma? Ne olacak? Hatıra defterim Ay, arıyorum. Şimdi nereden aklına geldi o defter? Al, al işte burada. Ne? Hatıra defterim senin yatağının altından çıkıyor. tık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 Başka söz bildiği yok. Birbirimize yapışıp oturalım istiyor. Hep onun yanında kalamam ki canım. Aa, Aaa! Tavuklara bak çiçeklerin arasında dolaşıyorlar. Şişt, şişt, şişt, şişt. Oh! Mis gibi. Yağmur daha sonra etrafı ne güzel olmuş, ne güzel kokuyor. Orman şimdi kim bilir nasıldır. Biraz hızlı yürüyebilsem de tren rıkıcı kazanım. Hoş geldin Fatma hanım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim iyiyim.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 İşte yani şöyle yanımda azıcık oturup gitti. Bir daha da bir daha da görmedim. Sen hastayken eve geldi. Biliyorum, biliyorum. Nermin söyledi. Niye gelmiş? Ee, yanımdaki adam kimmiş? Müteahit. Aa, ne iş var Mehmet'in? Bu soruyu kendisi cevaplasa daha iyiydi ama çekiniyor. Bana anneme çıtlatırsın dedi. Neye çıtlatacaksın? Nasıl söylesem bilmem ki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 Kadın da cennet ma Sonunda gelebildim. İstasyonda bom boş. Şimdi en zorun Nermine söyleme. Oğlum oturduğumuz ili yere...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 Melek her şeyi biliyor. Ona soracağım. Neyi? Allah, neyi olacak anlamıyor musun sen? Benim meseleyi benim. Senin ne meselen var Fatma abla? Haa. Yoksa sen hala iz peşinde misin? Tabi nasıl olmam bunca yıldır öğrenemedim ki. Oh ya kimse bir şey bilmiyor. Ya da kimse bana bir şey söylemiyor. <Gülüyor> Tahminde mi edemedim Fatma abla. Canım tahmin ne olur mu hiç? Avda kocamın dışında dört kişiydiler dört. Hangi birine kondurayım? Biri Nazmiyinin kocası Faruk enişte. Muhtar da ateş etmemiş diyorlar onlar. E, ötekilerde Refik de Hüseyin kalıyor geriye. Ay Allah, ya, hala bilmemine şaşırdım vallahi. E, öyle çok uzun zaman oldu ki e, sana söylemediler mi? Neyi?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 Biraz tuhaf olmaz Yo, mı? Yok hiç tuhaf olmaz. Ne anlatıldığını bilmemen bana daha tuhaf gelir. Öyle değil mi sence? İyi peki. Peki madem ki istiyorsun. Bir zamanlar evet. buralarda bir genç kız yaşarmış diye ha -ha. başlarlar anlatmaya. Ha. Güzel bir kızmış. Üstelik ha. akranları kadar süslenip püslenmeden güzelmiş kız. Ha -ha. Çok da akıllıymış. Demiş. Bu kız böyle. yok <gülüyor> <Ayol> sensin. Seni <gülüyor> anlatıyorum ya. Beni hem güzel... Allah Allah bak sen hem de akıllı yapmışlar. <gülüyor> Malum bütün masallarda olduğu gibi... ...bütün delikanlılar kızın peşindeymiş. <gülüyor> Ama uydurmuşlar. He. Bu kadar da olmaz yani. Ama kız hiçbirine yüz vermiyormuş. Allah. Demek ne istiyormuş peki kız? Hiç. Yatılı öğretmen okuluna gidermiş kız. Tatillerde evine döner, ders çalışırmış. Dağlarda, ormanlarda tek başına gezermiş. Sonradan da köyün delisi yapıp çıkmışlar kızı. Akla delikanlılar da değilmiş. Yani kiminle evleneceğini düşünmüş. <Gülüyor> Express geçti. Hadi Anlatıyordun ya. Sonra ne olmuş? Sonra yıllar geçmiş köyün delikanlıları kızdan umurdu kesip birer birer öteki kızlarla nişanlanmaya başlamışlar. E doğru, doğru nişanlanırlar da ama bunun peki benimle ne ilgisi var e, şimdi? Lafımı boyuna bölmesen anlarsın Fatma abla. Anlatırken kimse senin kadar araya girmiyor Fatma yani. Aman benim masalımı anlatıyorsun. Araya nasıl girmem? Peki, peki sustu Fat. Anlat bakayım.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 Gidip gelinin kulağına bir şeyler fısıldadığı kimsenin gözünden kaçmamış. Canım hiç kaçar mı? Herkesin gözü kulağa başkasını anlatır zaten. Hikayelim. Burası da herkes başka bir şey anlatır. Geline yok şunu demiş, yok onu değil de bunu demişler. Hayır ee, bunu bak. En çok ne diyorlar? Sözde olan. Sizi birbirinize yar etmeyeceğim demiş. Ay yok öyle gitmedi. Demiş demiş öyle demiş. Allah Allah.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 Beklediğim tren geldi. Sen beni dinliyor musun Fatma abla? Dinledim iyi canım dinledim. Yolcular iniyor. İyi sana. İyi o zaman. Öğrendim işte. Her şeyi söyleyeyim verdim sana. Artık Melih'i beklemene lüzum var mı? Oh, bana kalırsan evine git. Bu soğukta buralarda oturma. Eee? sen düşündün kaldı. Neden sesin çıkmıyor? Geç oldu. Ben gidiyorum vallahi Fatma abla. Hadi hoşça kal.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 Bir de sen anlat bana gerçeği. Hadi Melek, hadi iniver hadi. Neyin var Fatma? Canın sıkkın. Sıkkın ya. Ne oldu? Menekşe'yi gördüm istasyondur. Ee? E ne var bunda? Bütün köy biliyormuş. Bir tek biz duymamışız. Üstelik çoluk çocuklarına da masal gibi anlatıyorlarmış. Söylesene. Söylesene niye anlatıyorlarmış? Ay Hüseyin'i. Ali Rıza'yı ormancı Hüseyin'i öldürmüş. Öyle mi? Doğru ya. Neden olmasın? Onunla evlenmedin diye. Sen evlenmeden önce Hüseyin sana öyle aşıktı ki.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 Her gün merak etmekten de geri durmuyorsun. <gülüyor> Menekşenin anlatıklarını yazacağım. Peki hani bahçeye çıkartacaktım beni? Yarın çıkartırım seni canım. Nasıl istersen Fatma. Ne de olsa senin işin çok. Öyle meşgulsün ki. Hep beni en sona bırakıyorsun. Ay hep en sona ben. Hep en sona ben. Sus ya. Aa, çıkartacağım dedik ya. Of. Sus da yazmak için kafamı biraz toparlayayım. Benim Mehmet. Aa gel Mehmet gel gel içeri gir gel oğlum gel canım. Benim, gel hoş geldin oğlum hoş geldin. Hoş bulduk Nermin teyze. Annem yok mu? Annen gene sokaklara çıktı. Sabah sabah mı? <gülüyor> Zaten içeri hiç girmez annem. Anne annem onu sokakta doğurmuş herhalde. Ama sorma sorma. Bir ormana gidiyor, bir istasyona. Bir ormana, bir istasyona. Beni de burada hep yalnız bırakıyor. Halat tren mi bekliyor? Şimdi nerede?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 Hala büyük mü diyorsun canım? Aman canım bizi evden çıkartmaya kararlıysa... ...nerede oturtacağını düşünmüştür elbette. Ne düşündüğünü söyledi mi yoksa? Ama söylemedi ama ben tahmin ediyorum. Sen neyi tahmin ediyorsun? Bize şu karşımızdaki tepeye bırakacak. Aa ülkel toplumlar çok yaşlanmış büyüklerini. O tepelere dağların ıssız tepelerine bırakıyorlarmış...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 Ne motoru canım, su motoru olsa, e, su motorunun burada ne işi var? E, şu tepeyi aşınca anlarız, acele etme anne, anne, anne, anne acele etme düşeceksin. Kızanın sesi bu. Anne koşma, koşma anne. Ağaçları kesiyorlar Mehmet dur sus, durdur onları. Benim ormanıma girmişler, durdurun motoru Anne dur, seni dur, duyamazlar, dur. bekle beni. Dur dur.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 Buralı olsan böyle konuşmazdın. Peki peki. Sen de teyzeyi kenara çek de işimizi görelim. Be. Ay ekran değil mi bu? Sen burada ne arıyorsun? Beni de çağırdılar Fatma teyze. Ben de ormancı değilim. Anne, anne bu kadar üzülme. Birkaç ağacı kesip giderler. Gel ha, şu kütüğü oturup da Sus. Yaralı ağaç kütüğünü oturmam ben. gestirmem bu ağaçları size. Anlıyor musunuz? Hayda. Kestirmem. Sus. Haydi arkadaşlar. Yeteri kadar baktı kaybettik. Çalıştırın motoru.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 Mehmet treneye yetişti. Ben de şuraya oturup nefeslenemeyeceğiz. Bakalım trenden inenlerin arasında... ...melek var mı? Aa. Geçenlerin beni tanımıyorum. Aa. Biri bana doğru geliyor. E, affedersiniz. Estağfurullah. Siz Fatma öğretmen değil misiniz? Evet, evet benim. Ee, sen kimsin? Ben Kadri'nin oğlu Sinan. İlkokulda öğrencinizdim, öğretmenim. Aa, ne kadar değişmişsin. Tanıyamadım. Ee, görüşmeyeli öyle uzun zaman geçti ki. İlk öğrencilerimdendin değil mi? Evet. Öğretmen okulundan mezun oldunuz. ilk yıl öğretmenim olmuştunuz. Doğru. Şimdi çok iyi hatırladım. Evet. Üniversiteyi bitirince de yurtmayacağım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 Mektuplar biraz geç ulaşır. Hava çok soğuk öğretmenim. Burada üşümüyor musun? Yok. Alışığım ben. Üşümem hiç. Birini mi bekliyorsun? Senin gibi uzaktan gelecek birini bekliyorum. Kimi? Meleği. Ama o geçen yıl... ...nasıl desem... ...ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Vefat etti diye duydum. Aha... Ha, ve, vefat mı etti mülek öldü mü öyle dediler Ay, yanlış duymuşsundur ölmemiştir inşallah öldürmeyen Allah öldürmez ki ama hastanede akrabası öldü demedi tatilde buraya gireceğini söyledi ha, doğru ama söyleyenin aklı da pek yerinde değildi ya hay Allah Kime inanacağımı şaşırdım şimdi. Eğer öldüyse... Peki kim söyleyecek bana gerçeği? Ee, ne gerçeği? Ee, o sana neyi söyleyecekti Fatma öğretmen? Y avında kocamı vuranın kim olduğunu. Kocamı vuran Ormancı Hüseyin'miş. Değil mi? Ha? Ormancı Hüseyin mi? Evet. Allah, onun suçlandığını hiç duymadım. Duymadın mı? Ay, nasıl olur oğlum? O vurmuş. Köyde herkes onu anlatıyormuş. O, bana da Refik dediler. Aa, Refik mi? Allah Allah. O neden öldürsün Ali Rıza'yı? <gülüyor> Bakın Refik demir yollarından istifa etmeden önce... ...Ali Rıza Bey'le ile birlikte çalışırlarmış ya... ...bilet parası hesabında bir açık çıkmış. Sözde Ali Rıza Bey... ...Refik'i teftişe gelen müfettişe şikayet etmiş. Hayır doğru değil bu şikayet etmedi. Ama geyik avında... ...Refik Hüseyin ile Faruk'a anlatmış. Ne anlatmış ne demiş? Adım hırsıza çıktı Faruk. Ömrüm boyunca on durumla yaşadım ben. Hazmedebilir miyim bunu? Sen söyle hazmedilir mi bu demiş. Ay bu kadar mı nefret etmiş Ali Rıza'dan? Öldürecek kadar mı? Aha, üstelik av boyunca gözünü...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 gidiyor? Gelmedi işte. Gene gelmedi. Melih'in geleceğini söyleyen akrabası uydurdu. Vespeli uydurdu tabii. Ama bundan sonra da gelmez. Kuşağlayalım mı? Olmaz. Hem geç oldu. Annem kıza.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 Vicdan azabının Farun ömrünü nasıl tükettiğini görürsün. Zavallı. Duramadı. Duramadı buralarda besbellik. Kaçtı gitti uzaklara. Al oku al lütfen oku Kapat lütfen. Kapat sana. Kaldıra kutuyu. Oku mu? Peki. Peki sen bilirsin. Enişteyi vuranın Faruk olduğunu kim söyledi? Çocuklar. Çocuklar mı? Evet çocuklar. İstasyon bahçesinde otururken gördüler beni. Kendi aralarında konuşmaya başladı.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 Fatma, uyan Hı. Fatma, uyan. Hı. Kapı, Hı. kapı Hı. vuruluyor. Ne? Hı, kapı mı? Ne? Kim o? Hı. Benim Fatma teyze, Semra. G Gel Semra, gir içeriye. Hı. Hı. Aa, erken yatmışsınız hanımlar. <gülüyor> Ay kusura bakmayın, uyandırdım sizi. <gülüyor> Uykumuz geliverdi, ne yapalım? Işığı yaksana Semra. Hı, yakayım. Sana bir müjde getirdim Fatma teyze. Kızından mektup var. Kızım? Aa Aha. mektup mu var? Sonunda. Aa, ya sonunda. Ama ben asıl başka bir şey için geldim. Necati yolladı. Hayrola? Geçitte nöbetçiydi bu akşam. Meleği görmüş. Ne? ne? ne? Meleği mi görmüş? görmüş. Ne? Melek mi nasıl? Aa, ama nasıl olur ben akşam trenimi de bekledim inmedi. Kanatlanıp gelmedi ya melek.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 Nermin, farkında mısın? Biz gerçekten gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Nermin? Aa. Nermin? Nermin? Aha. Uyuyormuş. Uyumuş bile. <gülüyor> Yaşlılık işte. Uyumuş.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 Ekrem Nuri Karadeniz Necati Bilgezoğlu Menekşe Ayten Uncuoğlu Mehmet Tarık Şerbetçioğlu Sinan Devrim Parscan Semra Semah Tusel Refik Aziz Sarvan Faruk Eraslan Sağlam Çocuklar Yaşar Özdemir Canan Sanan Özge Çatıkgar, Ormancılar İbrahim Şirin İbrahim Can. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.